Rahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala ahlihi ve sahbihi ecma'in. Malumunuz olduğu üzere, U'minun suresine başlamıştık. Son olarak görmüş olduğumuz 21. ayet-i kerimeyi bir daha hatırlayıp devam edelim. Diyordu ki, Estaizubillah, وإن لكم في الأنعام لعبرة Şüphesiz sizin da var türü hayvanlarda sizin için bir ibretiniz vardır. İbret alacağımız birçok taraflar var. Ve Cenab-ı Allah ibret alınacak özelliklerden birkaçını zikrediyor. Yani bir kaç senedir kafamı, zihnimi bu gibi ayetler vesilesiyle sürekli meşgul eden bir husus var. Kur'an-ı Kerim'in elbette vurguladığı esaslar arasında, hususlar arasında önem farkı var. Fakat mesela... Cenab-ı Allah varlığının ve birliğini anlatırken varlığının ve birliğinin delilleri arasında bize kainatı belge olarak gösteriyor. Varlık alemini ve bu varlık alemindeki mükemmel nizamı incelikleri hatırlatıyor. Peki bunun şu anlamı yok mu? Madem Cenab-ı Allah bunlara gönderme yapıyor ve bunlar üzerinden bizim kendisini daha iyi tanıyabileceğimize işaret ediyor. Biz bunları niçin yeteri kadar tanımıyoruz? Niçin bu kainatı tanımak için Müslümanlar olarak yapmamız gereken çalışmaları yapıyoruz veya bir dönemden itibaren ihmal ede geldik? Eğer Cenab-ı Allah ve inne lekü fi'l en'am diye buyurmuşsa ki benzeri muhtevadaki ayet-i kerimeler pek çoktur. Bu ibret yönlerini tek tek bizim şimdiye kadar çok etraflı, fevkalade bilimsel bir şekilde ortaya koymuş olmamız ve bu ibretlerden dolayı hayatımıza da gelecek kolaylıklardan yararlanmamız icap ediyor. Ve ...bir örnek veriyor. Yani bu bir zamanlar... ...kısaca ona da değin. Müslümanlar bu işe... ...şey etmişlerdi, önem vermişlerdi. Ama... ...bir yerden sonra bakıyorsunuz ki bitiyor. İki tane... ...burada davarlar sebebiyle... ...İslam tarihinde iki tane önemli... ...bugünkü adıyla, bilimsel adıyla... ...zooloji diyeceğimiz... O zamanın şartları içerisinde gerçekten hem edebi hem bilimsel düzeyde oldukça yetkin kitaplar olarak göreceğimiz eserler var. Birisi Cahız'ın kitab Hayvan'ı, birisi yine aynı ismi taşıyan Kemalüddin Eddümeyri'nin kitab Hayvan'ı. Ve ondan sonra Müslümanların bu kitapla bu alanda bir şeyler ürettiklerini, bir şeyler ortaya koyduklarını görmüş. Bize yazık. Bizimle kitabımız arasında çok uçurum var. Münasebet yok. Cenab-ı Allah burada ibret var diyor. Ve biz bu ibret üzerinde gerektiği gibi durmamışız. Aramızda o kadar büyük asırlarla mesafeler oluşmuş ki, bu mesafeleri kapatmak için ümmet hala kendisine gelebilmiş değil. Bu mesafeleri kapatmak için uğraşmak hatırımıza gelmiyor. İbretlerden örnekler veriyor Cenab-ı Allah. Nuskiküm mimma fi butunia. Biz o davarların karınlarındaki içeceklerden size içecek içiriyoruz. Süt içiriyoruz ya. Yani. Deve sütünden inek sütüne, koyun sütüne kadar. Hatta günümüzde bir takım özellikleri ne kadar ki mutlaka doğrudur ayrı bir şey veya doğruluk payı büyüktür. Eşek sütü ne kadar Hepsinde apayrı mucizeler var. Ve o hayvanın bünyesinden o sütün gelmesi bile başlı başına bir mucizedir. Ki daha önce görmüştük Nahl Suresinde Cenab-ı Allah bunu gayet açık ifade ediyor. Biz sizlere o davarların karınlarından, ayet-i kullandığı için ben de kullanıyorum, kan ile dışkı arasından süzülen bir süt içilir. Bu süzme olayı nasıl oluyor? Damarlar, süt kanalları vesaire. Peki bunları, incelerken bunların ortaya konulmuş olan bilimsel neticelerinde kaç tane Müslüman'ın payı var? Yazık değil mi bize? Bu kitap bunları söylerken biz niye bunları görmezlikten, duymazluktan geldik? Ve Cenab-ı Allah bunu kendi varlık ve birliği için bir ayet olarak gösteriyor. Aslında şu anda İslam ümmetinin tüketen bir ümmet olması hiçbir şey hemen hemen üretiyor olmaması ve dolayısıyla tüketen bir ümmet olarak üretenlerin sömürüsüne mahkum olması bu ayet-i kerimelerin bize gösterdiği ufuklar doğrultusunda ümmetin gereken çalışmayı göstermeyişinden dolayıdır. E Cenab-ı Allah ifade yerindeyse ne yapsın? Kitapta, kitab-ı keriminde bize ufuk çizmiş bu füva yürümeyi biz ihmal etmişiz. Kitapta bir kusur yok. efendimizde bir kusur yok. Dinimizde bir kusur yok. Kusur ve ihvalkarlık bizde maalesef. Evet. وَلَكُمْ ف۪يهَا fiha كَث۪يرًا Ve siz sizde o davarlarda daha çok menfaatler var. En basiti yakın bir zamana kadar hacda kesilen kurbanların etleri bile telef oluyordu. Hacıların kestikleri kurbanlardan bile ümmet istifade edemiyordu. İşte son 10-15 senedir belki de 20 seneyi bulmuştur. Biraz soğutma bilmem neler vesairelerle fakir aç ülkelere Afrika'daki Müslümanlara veya insanlara Derman olacak şekilde hazırlanır, paketlenir vesaire edilir oldu. işlenir oldu. Ve Cenab-ı Allah bu menfaatleri 14 asır önce söylemiş. وَمِنْ هَا yediğiniz <تأكلون> Yediğinizde ve onlardan bir kısmından da yersiniz. Demek ki bu hayvanların etinden istifade bunun bir kısmıdır. Bu hayvanlardan yararlanabilme imkanlarımızın Sadece bir kısmıdır. Yersiniz de diyor. Ve o hayvanlardan yemek suretiyle de faydalanırsınız. Arkasından ayet-i kerime devam ediyor. Ve aleyha ve alel tuhmelun. Ve o davarlar ile gemiler üzerinde sizler taşınmaktasınız. Onlar sizi taşıyorlar. Tabii burada aynı zamanda Cenab-ı Allah bizlere insan oğlunu ne kadar değerli kıldığını, ne kadar mükerrem kıldığını da ifade etmiş oluyor. Koca bir kainatı Cenab-ı Allah insan oğlu için yaratmıştır. İnsan oğlunu da kendisine kulluk etmek için yaratmıştır ama bu kainat onun kulluğunu kolaylaştırmak için. O halde insanın Allah'a kulluk mertebesinde ilerlemesi bir yerde bu kainatı yakından tanımasıyla da alakalıdır. İnsanlar gemiyi kara vasıtalarından, kara taşıtlarından önce tanıdı ve icat etti. Tekerlekli araba vs. ne zaman icat edildi bilmiyorum fakat yani gemi bir önce onlar mı önce bilmiyorum ama anlaşılan odur ki galiba gemi denilen o ilginç ifadelerinde ise taşıtır gerçekten su üzerinde kuran-ı kerim'in dediği gibi dağlar gibi su üzerinde yürüyorlar. su normal olarak ağır cismin battığı bir şey. demek ki o suyun içerisinde batmayacak, Cenab-ı Allah'ın koymuş olduğu bilimsel kanunlara uygun yapılması halinde bu gemi bir taşıt olacak. Bizim işimizi kolaylaştıracak, bizi bir karadan ömür karaya taşıyacak yüklerimizle beraber. Gemi denince hatıra kim gelir? Nuh Aleyhisselam gelir. Ayet-i Kerime hemen arkasında Nuh Aleyhisselam'dan bahsediyor. Çünkü bununla şu anlatılmak isteniyor belki de aslında peygamberler insanlığa sadece semavi risaleti getirerek semavi bilgileri aktarmakla kalmamışlardır. Hemen hemen her bir peygamberin veya bildiğimiz birçok peygamberin kendisine ait özel bir mesleği vardır. Bu meslekte onlar beşeriyete öncülük etmişlerdir. Aynı zamanda kimsenin meslek icrasından utanmayıp rızkının bir sebebi olarak onu görmesini de sağlamak üzere örneklik etmişlerdir. Ama peygamberlerin tabi öne çıkan özellikleri ne? İnsanlığın en çok muhtaç oldukları... Muhtaç oldukları, Allah'ı tanımak, iman esaslarını tanımak, şeriatı yani Allah'ın istediği hükümler çerçevesinde yaşamak. Onun için Cenab-ı Allah gemiden bahsettikten, gemilerden bahsettikten sonra derhal Nuh Aleyhisselam'dan bahsediyor. Diyor ki, وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا ila قَوْمِ Gerçekten biz Nuh'u kavmine Resul olarak gönderdik. Biz onu ona bir elçilik verdik. Bir görev verdik. Bir mesaj verdik. O da o mesajını kavmine götürmek üzere bizim tarafımızdan görevlendirildi. Mesajın mahiyeti ne? Kısaca şu Fekale ya kavmı ya kavmı Allah'a ilahin gayr. Allah'a ibadet edin. Sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. İlah mabud demektir. Emirlerine fazim cihetiyle uyulan demektir. Yani verdiği emirleri Korkuyla, çaresizlikten, mecburiyetten veya işte iş icabı, görev icabı değil. Emri tazim cihetiyle yerine getirilen kişi veya zat maabuttur. O zatın emrini tazim cihetiyle yerine getirmek de ibadettir. Cenab-ı Allah'ı tazim ederek veya kimi tazim ederek emrine itaat ediyorsanız uluhiyete yakışan tazimden bahsediyorum. Şey diyorsanız, o onun emrine o itaatle onu ilahlaştırmış oluyorsunuz. İbadetin manası veya itaatin manası bu manada ibadetin manası bu. Uluhiyetin manası bu. Yani sizin Emrini tazim ederek, kendisini tazim ederek itaat edeceğiniz bir tek ilahınız vardır. O da Allah'tır. Ondan başka tazim cihetiyle size emir verecek bir cihet görmemelisiniz. Kabul etmemelisiniz. Zaten vakıada da böyle bir şey olamaz. O zaman için Allah'a ortak koşulan varlıklar kimlerdi? Taştan veya madenden veya başka cisimden yapılmış varlıklardı. Nereden anlıyoruz? Nuh Aleyhisselam suresi vardır Kur'an-ı Kerim'in son bir buçuk cüzünde. Yani tebareke cüzünde. Ve kalû La tazerun alahatakum ve la tazerun wadda ve la suaaen ve la yagus ve la ve la Onlar dediler ki: "Yaw dinleme onunuhu. Sizi bir tek ilaha ibadet etmeye davet ediyor. Oysa sizin ve yagus, yauq, nasr gibi ilahlarınız var. Bunları terk etmeyin." diyorlar. Peki bu ilahların emir vermek şöyle dursun. Hac suresinin geçen sonlarında okuduk gördüğümüz gibi üzerlerine konan bir sinek onlardan bir şey kapıp gittiği zaman onu geri alma güçleri yok bu varlıklar. Kimi ilah edineceksiniz? Siz onlardan daha üstünsünüz. İlahın İlahın ilah edinenden daha üstün olması lazım. Haydi kendileriyle aynı seviyede olsa, insan olsa diyecekler ki bu insan bizden çok daha akıllıdır, çok daha zekidir, çok daha güçlüdür gibi belki göreceli bir takım üstünlükleri olabilir. Fakat ondan o alanda daha üstün kimseler de olabilir. Dolayısıyla insanın insan dahil Hiçbir yaratılmışı tazim cihetiyle kendisine emir verecek bir ilah kabul edebilecek durumda olması mümkün değildir. Mevzu olamaz. Onun için Nuh Aleyhisselam ve biraz sonra diğer peygamberlerin daha sonra geride daha doğru süren geri kalan kısmında diğer peygamberlerin kıssaları da var. Hepsinin aynı ibareleri tekrarladıklarını göreceğiz. Ya kavm-i'budullah مَا min ilahin اِلَٰهِنْ Hepsinin ortak olarak bunu söylediklerini görüyoruz. Demek ki, beşeriyetin en büyük meselesi bir, Allah'ın uluhiyetini kabul edip, ona ibadet etmek ikinci mesele. Allah'ın varlığını, birliğini, uluhiyetini kabul etmek, birinci mesele, ikincisi bunun gereği olan Allah'a ubudiyette bulunmak. Yani Allah'ın emir ve hükümlerini tazim cihetiyle kabul edilip riayet olunacak yegane emir ve hükümler olarak kabul etmek. Efelâ <gülüyor> tekun. Siz niçin hala şirkten, küfürden, Allah'a ortak koşmaktan korkmuyorsunuz, çekinmiyorsunuz, bu işi bir türlü bırakmıyorsunuz, terk etmiyorsunuz? Şirk koşmanın neticelerinden çekinmiyor musunuz? Bunun size neye mal olacağını hiç hesaba takmıyor musunuz? Peygamber kıssaları tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'de çok tekrar edilmesinin hikmetleri büyüktür. Çünkü bizler kıyamete kadar baki kalacak, ve İslam mesajını kıyamete kadar diğer insanlara taşımak durumunda bulunan bir ümmetiz. O halde geçmiş peygamberlerin, ümmetlerin tecrübeleri bizim için çok iyi bir her bakımdan daveti sürdürmek ve taşımak noktasında önemli bir malzemedir, bir birikimdir. O peygamberlerin Davalarını tebliğ ederken karşı karşıya kaldıkları zorluklar, meseleler, sıkıntılar ve benzeri daha başka hususlar bu ümmetin karşısında da çıkacaktır. Bugün olmaz, yarın olur. Yarın olmaz, öbür gün olur. Bir dönemin insanları, bir dönemin, bir peygamberin ümmetiyle başından geçen sınavın benzeriyle sınanabilirler. Bir başka dönemin insanları bir diğer peygamberin ümmetiyle başından geçen sınavın bir benzeriyle sınanabilirler. Onun için peygamberlerin kıssalarında da çeşitlilik ve zenginlik vardır. Fakat hepsinin ortak paydaları da var. En önemli ortak payda veya bu ortak paydaların belirleyicisi ve başında bir ve tek olarak Allah'a ibadet etmek ve Resul'e itaat etmek. اَفَلَا <Sessizlik> تَتَّقُونَ Sakınmayacak mısınız? Korkmayacak mısınız? diyor. Peki peygamberlerin davalarına karşı çıkıldı mı? Çıkıldı. Kimler çıktı? Nasıl bir tavırla ortaya çıktılar? İşte bir örnek Nuh Aleyhisselam'ın Nuh'un davetine karşı çıkan kavminin durumu. فَقَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Burada Kur'an-ı Kerim'de şöyle başa doğru gittiğimiz takdirde aradaki birçok surede geçmemiş yeni bir, bir kelimeyle bir daha karşılaşıyoruz. Melek Araf suresinde geçmişti, En'am suresinde geçmişti. Ondan sonra Enfal'den şeye kadar Hemen hemen bu terimle şu anda hatırlamıyorum sanki yok. Burada yeni gel bir daha karşımıza çıkıyor. Böylelikle Kur'an-ı Kerim ifade yerindeyse mesajlarını, çizgilerini, temel kavramlarını unutturmuyor. Tam o kavramı unuttuk dediğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'i devamlı okuyan birisiyseniz Birden size tekrar hatırlatıyor o anahtar kelimeyle anında Kur'an-ı Kerim'in en azından o hususla alakalı bildiğiniz ne varsa tekrar bir gözden geçiriyorsunuz. Böylelikle Kur'an hafızanız ifade yerindeyse veya Kur'an ile ilgili malumatınız yeniden toparlanıyor. Bu şekilde şunu tekrar hatırlıyoruz. ha tarih boyunca gelmiş olan peygamberlerin karşısına dikilen onların davalarda set çekmeye çalışan melek denilen bir ileri gelenler zümresi vardır. Bir aristokratlar zümresi vardır. Bir efendim ifadeyindeyse toplumun kaymağını yiyen toplumu belki sömüren Toplumun her türlü tahakküm damarlarını ellerinde bulunduran, kontrolleri altında tutan bir kesim vardır. Ve bu kesim toplumun gerisini nasıl olsa arkalarında almış olduklarını kabul ederek peygamberlerin karşısına herkesin adına adeta ne yapıyorlar? Dikiliyorlar. Onun için Cenab-ı Allah ifade Tam bunu ifade yerinde yansıtıyor. فَقَالَ الْمَلَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ Onun kavminden kafir olanların ileri gelenleri. Bütün kafirlerin çıkmasına gerek yok. Onları temsilen, nasıl olsa onlar onların arkalarından gidecektir. İleri gelenler güçleri de var ve Niçin bunlar işi çabuk tutuyorlar? Ellerini çabuk tutuyorlar bu konuda. Çünkü Peygamberin getirdiği mesaj kabul edilip hayata geçirilecek olursa Firavunlar Firavunluklarından olacak. Karunlar Karunluklarından olacak. Melekler meleklik makamlarından, konumlarından olacaklar. Mütrefler mütrefliklerinden olacaklar. İslam Onları Allah'ın adil hükümleri karşısında eşit konuma sürecek, getirecektir. Ve bu konumlarını kaybetmek istemiyorlar. Normaldir. Bir nefis müdafası onlara göre yapıyorlar. Onun için kavminden diyor, ki kavminin kafir olanlarından mele, niye mele denilmiştir? hemen bunlar ileri gelenler ama Türkçe'ye tercüme ettiğimiz Arapça'da de i̇şte bunlar debdebeleriyle konforlarıyla lüksleriyle harcamalarıyla bugünkü tabiriyle böyle toplumun hem ekonomik hem sosyal açıdan ifadelerinde ise eee sosyetesini aristokratisini aristokrazisini temsil etmeleri sebebiyle göz doldurdukları için melek göz dolduran demek melekeden geliyor dolduran Tamam mı? var insanların, bakanların gözlerini işte giyimleri, kıyafetleri, kullandıkları eşyaları vesaireleriyle göz dolduran kimseler veya göze batan. Göze batan kimseler oldukları için öyle izah ediyor müfessirler. Onlara elmele denilmiştir diyorlar. Ne diyorlar bunlar? Ma haza illa beşerun mislukum. bu doğru. Bu, Nuh aleyhisselam ancak sizin gibi bir insandır. Doğru. Ama bundan sonrası hakkın batıla karıştırılmasının bir örneğidir. Zaten özellikle kafirler, işlerin iç yüzlerine nüfuz etmekte zorlanan insanları daha kolay kandırmak için, Hakkı batıla karıştırarak ortada olurlar. Batıla karıştırarak ortada olurlar. Böylelikle insanların ya bunların batılılığı nerede başlıyor? Hakkı nerede başlıyor? Demekte zorlansınlar. Bu sizin gibi ancak bir beşerdir. Önce doğruyu söylüyorlar. Ondan sonra fakat sıfatını bakın nasıl nitelendiriyorlar. Yuridu en yetefaddle aleykum bu bir şekilde sizden üstün olmak istiyor. Sizden yukarılara çıkmak istiyor. Siz hangi saikle, hangi güdüyle böyle konuşuyorsunuz? Alın size şimdikilerin tabiriyle bir algı yönetimi. Algı yandırıyor. Yani bir doğru söylüyor, arkasından bir batıl ve böylelikle kendilerinin diğer insanlar üzerinde sağladıkları ve sömürüye dayalı üstünlüklerinin fark edilmesini önlemeye çalışıyorlar. Yürüdü eyyete faddole aleykum. Tam bir itham. Tam bir itham. Hangi peygamber Peygamberliği dolayısıyla he, toplumundan farklı bir konuma kendisini yükseltmiştir. Düşünün ki Peygamber Aleyhisselatu Vesselam vefat ettiği zaman Arap Yarımadasının tamamına hakimdi. Arap Yarımadasının tamamı İslam'ın hükmü altındaydı. Zırhı, hanımlarına yedirmek için aldığı un karşılığında bir Yahudinin elinde rehin idi. Ve kendi adına ve bütün peygamberler adına şöyle buyuruyor o Resul. Nahnu me aşirel enbiya ila ma teraknâhu sadakadır. Biz biz Peygamberler topluluğu miras bırakmayız. Olur ya geriye bir şeyimiz kalırsa o da sadakadır. O da sadakadır. Onun için Hazreti Ebubekir Fatıma'nın mirasını vermedi demek kadar peygamber müessesesi, peygamberlik müessesesine de Hazreti Ebubekir'e de yapılacak daha büyük bir zulüm olamaz. Hazreti Fatıma'nın kendisine de zulümdür. Çünkü Hazreti Fatıma babasının dediğini haşa çiğneyecek bir kadın değil. O validemize de yakışmaz bu. Biz peygamberler topluluğu miras bırakmayız. Geriye ne bırakmışsak veya ne bırakırsak o bir sadakadır. Peygamberlerin durumu bu. Daha önce hatırlayanlarınız vardır. Meryem Suresi'nin başında Zekeriya Aleyhisselam ne demişti? Yerisu ve vel Ali Yaqub'a min ba'di. Öyle ne midaat ederim. ben bana mirasçı olacak Ali Yaqub hatırlayamadım şu anda. Neyse yanımızda şey yok mu saf yok. Demiştik ki orada, burada Zekeriya Aleyhisselam'ın istediği istediği maddi mirasçılık değil. Çünkü maddi mirasçılık isteseydi, ölümüne yakın zamanlarda istemezdi, daha önceden isterdi. Ve neden korkuyor? İnni hiftul mevaliyemi verai diyor. Ben benden sonra arkamdan gelecek öbür akrabalarımın veya İsrail oğullarının Tevrat'ın ahkamına riayet etmeyeceklerinden korktu. Onun için bana bir mirasçı ver bu şeyi nübüvvet mirasını devam ettirsin. Diyor. Ondan sonra devam ediyorlar yine. وَلَوْ Allah اللّٰهُ الْاَنْزَلَ مَلَا۪يكًا Allah dileseydi melekler indirirdi diyorlar. Bir takım melekler indirirdi. Bunun cevabını Cenab-ı Allah daha önce En'am suresinde ifade yerindeyse vermişti. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ Eğer... Biz o resulü bir melek olarak göndermiş olsaydık yine onlar gibi bir adam yapardık. Ve onların giydiklerini onlara giydirirdik. Çünkü insanın meleği telakki melekten emir telakki etme gücü, kabiliyeti, imkanı yok. Tabiatlar farklı. Bu sefer diyecektik ki bu melektir kardeşim zaten. Niye bize örnek olamaz ki? mı insandan peygamber gönderilir. Peygamberler de insanlara insan vasıflarıyla ne yaparlar? Emirlerini tebliğ ederler ve örneklik yaparlar. Onun için o bir beşerdir dedikleri doğru o. Size üstünlük sağlamaya çalışıyor. Yalan. Allah dileseydi melekler gönderirdi. O da doğru. Fakat göndermez. Onun sünneti bu değildir. Bu da batılın karışık olduğu bir doğru. Bütün bunlar neyi gösteriyor bir manada? Veya işaret ettiği hususlardan birisine batıl ehli Konuştukları zaman onların konuştuklarını yazdıklarını söylediklerini iman gözüyle Müslümanın ferasetiyle imanın bizde uyandırdığı hassasiyet ve titizlik ile iyice anlayacak neyin doğru neyin batıl olduğunu ayırmasını bileceğiz. Bileceğiz. Güneyimizde, Türkiye'nin güneyinde cevan eden olaylar için terör demek doğrudur. Hadi İslam terörü dediğiniz zaman hakkı batıla karıştırmış olursunuz. Müslüman teröristler dediğiniz zaman hakkı batıla karıştırmış olursunuz. Onları İslam kılığıyla böyle bir üretim hangi şartlarda oldu? Bunu gözümüzden kaçırıyor ve bizim de gözümüzden kaçıyor. Biz de söz dışarı avam arasında kullandığı argo tabiriyle sazan balığı gibi işin içerisine atlıyoruz. Yakışmaz ki Müslümana böyle bir gaflet. Müslümanın olayı fark etmesi lazım. İyi anlaması lazım. Baktın ki bir yerde İslam'a aykırı Hele hele İslam'ın kabullenmeyeceği bir öldürme var, o işin adı ne kadar İslami olursa olsun, onun ruhunda ve istikametinde İslam yoktur. O kadar çok uzun boylu tahlillere, bilmem neler, analizlere gerek yok. Hele haksızca kan dökme varsa, o işte hiçbir zaman istikamet olamaz. Çünkü... Bir müminin bir damla kanının haksızca akıtılmasından dolayı ne olur? Rahman'ın arşı sallanır. Ya. Bu iş o kadar azim. Müslüman da bu işe o kadar hassasiyet gösterecek. Bunlara dikkat etmekte. Işte. Hakkı batıla karıştırarak konuşmak, Tanuh Aleyhisselam'dan beri devam eden, bir üslub ve bir yaklaşım tarzıdır. Uyanık olacağız. Mâ semi'nâ bihâzâ fî âbâ'inel evvelîn. Yine bir yere kadar doğru bir yere kadar yanlış. Biz bunu önceki atalarımız arasında duymamıştık. Biliyor musunuz? Yaşımız... 20 yaşlarında 25 yaşlarında millete vaz ediyoruz. Haddimiz değil ama işte o zaman şartlar öyle. Doğru bazı şeyler söylüyoruz elhamdülillah. Bize itiraz nasıl oluyordu biliyor musunuz? Ya ne kadar alim geldi sizden önce hiçbirisi böyle bir şey söylememişti. Allah Allah! Kalpler bu kadar mı benzeyiş? Sen benim söyleyip veya öncekilerin söyleyip söylemediğine niye bakıyorsun? Söylenenin doğruluğuna bak. Doğru mu değil mi? O açıdan tenkid et. Öncekileri niye ölçü alıyorsun? Hem de söyleyip söylemedikleri de Allah bilir. Belki de onlar onlar radına uyduruyorlar söylemediler diye. Belki de söylemişlerdir. İşlerine gelmediği için ta o zamandan beri dinlemiyorlardır. Mesele şu, Hakk'a karşı dikilenlerin duranları farkında olsunlar veya olmasınlar. Argümanları birbirlerine benziyor. Birbirlerini andırıyor. Cenab-ı Allah bunlar için ne diyor? Teşebehet kulubuhum diyor. Kalpleri birbirine ne kadar da benzemiş. Aynen öyle. İn huwa illa raculun bihi cinna. Allah O olsa olsa delirmiş bir adamdır diyorlar. Evet. Fete rabbasu bi hatta hin. Fazla üzerinde durmayın. Bir süreye kadar onu bekleyin. Nasıl olsa ölüm gidecek. Ve böylelikle Nuh Aleyhisselam'ın mesajını kendilerince alabildiğine hafife almış oluyorlar. İnsanların onunla doğru bir şekilde irtibat kurmalarını, diyaloga geçmelerinin önünü kesmeye çalışıyorlar. Nuh Aleyhisselam ne diyor? Kale Rabbin surni bima kezzebun. Rabbim bunlar beni yalanladılar. Beni yalanladıkları için artık sen bana yardım et. Çünkü bunlar arasından bana yardım edecek kimse çıkmadı. Beni yalanladıkları için Rabbim bana sen yardım et. Biz ne yaptık? Fevhayna ileyhi. İşte Allah'ın yardımı böyle geliyor geldiği zaman. Allah yolunda, Allah'ın dinin daveti uğrunda sıkıntılardan bunalanlar bunalmasın diyor yani. Allah yardımını gönderdi mi? Zaten onlara yardımını gönderdi mi? Bir şekilde kimse onlara galip gelemez. فَاوْحَيْنَا <gülüyor> اَيْلَيْهِ Biz de hemen ona vahyettik. اَنْ bi فُلْكَ بِاَعْيُنِنَا wahyina. Gemi'yi Bizim nezaretimiz, gözlemimiz altında ve bizim vahyimiz ile vahyettiğimiz şekilde gemiyi inşa ettirir. Gemiyi inşa et. Gemi sanatı doğrudan demek ki Allahü Teala'nın Resulüne öğrettiği bir sanat. Sübhanallah. Bence hocam bu buharlı haralda değil mi? şey. Allah bilir, bilmiyor. Kazan kaynama meselesi... Kazan kaynama yok, o çağdaş bir takım mealcilerin şeyidir. Kazan yok, birazdan geleceğiz. Burada geçiyor, kazan değildir o. Tenur. Ten Tenur ten ten ten ten tandırdır. Tandır kaynadı. Müfessirler biraz dengeleceğiz. Müfessirler ona şöyle temas ediyor. Tandır ateş yakılan yer biliyorsunuz. Ekmek pişirdiğimiz yer. Fırın diyelim ya. Yani. Fırından su kaynıyor. Cenab-ı Allah... Eşyalarından zıtlarını her zaman çıkarmaya kadirdir. O ayrı bir delalettir kısacası. Hmm. Biz ona gözetimimiz ve vahyimiz altında gemiyi yap dedik. فَاِذَا جَاءَ اَمْرُنَا Bizim emrimiz gelip de وَفَارَدْتَ nur Bunu bir alamet olarak gösteriyor Nuh Aleyhisselam'a. Tandırın da kabardığını gördüğün zaman o zaman yani gemiye binin. Çünkü artık yavaş yavaş tufan başlıyor. O tandırdan su kaynaması farklı bir şey. Diyelim ki bir kayadan su fışkırsa çok ciddi bir alamet olmayabilir. Ama tandırdan su fışkırdı sen de bunu bir alamet bil. artık tufan yaklaşıyor. Gemiye binmeye hazırlanın veya binmeye geçin demektir o. O zaman hemen derhal ve tandır diyor su kaynayınca tandırdan su kaynayınca fesluk min her çiftten çiftler çiftler her türden yani çiftler çiftler koy erkek ve dişi olmak üzere ve illa bir de akrabalarını ev halkını al fakat daha önce kendisi hakkında azap sözü geçmiş olanlar müstesna. Yani iman etmedikleri için, etmeyecekleri için, haklarında helak edileceklerine dair hüküm verilmiş olanlar müstesna. Kimdi bu? Onun karısıydı, onun oğluydu ve benzerleri. Ve zalimler hakkında benimle muhatap olma. Matap olma. Hud aleyhisselam suresinde görmüştü. Cenab-ı Allah ona aileni kurtaracağım, aileni kurtaracağım diyor. Tufandan sonra, tufandan önce aralarında bir diyalog geçiyor biliyorsunuz. Evladım gel bizimle beraber bin. Hayır, ben yüksek bir dağa çekileceğim diyor. Beni kurtaracak Yapma bugün Allah'ın emrinden kimse kimseyi koruyamaz diyor. Böyle demekle birlikte diyor aralarına koca bir dalga engel oldu ve oğlu boğulanlardan oldu diyor. Tufandan sonra Nu Aleyhisselam babalık şefkat ile. Rabbim diyor ve çok edepli şu edebe bakın. Kale Rabbi inne bni bin ahli ve inne va'dekel hakk. O kadar. Rabbim benim oğlum benim ailemdendir, benim aile halkımdandır. Senin vaadin de doğrudur. Çünkü demişti ki burada ya, görüyorsun ya seni ve aileni kurtaracağız demişti. Cenab-ı Allah'ın cevabı çok dikkat çekici. Ya hey Nuh innehu leysen min ehlik innehu amelun gayru salih Ey Nuh sen ona benim ailemdendir deme. O senin ailemdendir. Çünkü o salih olmayan bir amele sahip bir iştir. Akide akrabalık bağını da bitiriyor. Akide farkı böyle bir şey. Rabbim bizleri bütün yakınlarımızı kendisinin razı olacağı bir akideye sahip olarak yaşatsın. öylece canımızı alır. Ve bu şekilde gidiyor. Tahrim suresinde ne diyor? Ve daraballahu meselen lillezina kafaru. İmraat Nuh'un, İmraat Lut'un. Allah kafirlere Nuh'un ve Lut'un karılarını misal verdi diyor hanımların. Kenata tahta abdayni min ibadina salihayn fekhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi shay'a ve nara onlar kocalarına iman etmemek suretiyle hainlik ettiler. Kocalarının da onlara bir faydası olmadı. Dolayısıyla bir Müslümanın en büyük isteklerinden aslında birisi de Kur'an-ı Kerim'in de nimet olarak zikrettiği, kendisi ve aile efradının beraber cennetlik olmasıdır. Halde bunun için de biraz da Müslümanların üzerlerine düşen gayreti harcamaları gerekiyor. Ve la tuhatibni fillezine zalemu Zalimlik eden kimseler hakkında ise bana bir şey söyleme. Onları bir kurtarsak falan filan deme diyor. Onları korusan ya Rabbi falan azaplarını yok. Onlar suda boğulacaklardır. Hatta boğulmuşlardır demek manasınadır bu. Yani boğuldu bil, O zaman için bizim için boğulmuşlardır. Evet. Kalanı inşallah biraz sonra çaylarımızı içtikten sonra devam ederiz inşallah. er rahman rahim Bu okuyacağımız ayet-i kerimede Allah'ı hatırlamanın önemine işaret ettiği gibi her vesileyle her vesileyle Allah'ın hatırlanması gerektiğine de bir işarettir. Diyor ki: "Fe <gülüyor> Sen ve men maake, fulki. Sen ve seninle beraber olanlar. Geminin üstüne oturduğunuz zaman, yani gemiye çıktığınız zaman, sakul. Onların hepsini temsilen sen, onlarla beraber. Çünkü bir peygamberin demesi veya bir peygambere emir, onun ümmetine emirdir. De ki Eymuh Aleyhisselam, Elhamdülillahillezî neccâna minel kavmiz zalimin. Bizleri zalimler topluluğu arasından çıkartmak suretiyle kurtaran Allah'a hamdü senalar olsun. Bu hamd öyle kapsamlı bir hamd ki burada, Zalimlerin şerrinden, zalimlerin kötü itikadından, zalimlerin kötü amellerinden ve onları, onların bütün bu kötülüklerinden bizleri gemiye binme gemiyi yapmak imkanı ve gemiye binmek imkanı vermek suretiyle bizleri kurtaran Allah'a hamdü senalarız. Bütün övgüler yalnız O'nadır. Çünkü Cenab-ı Allah'ın bu vesileyle Nuh Aleyhisselam ve onunla beraber gemide kurtardıkları üzerindeki nimeti basit bir şey değil ki. Evvela onları küfürden kurtardı yoksa onlar da helak olacaklardı. Ve bu dünyevi helak, uhrevi helakin başlangıcıydı onlar için. Bütün helakler böyle. Kafir öldüğü ölmek suretiyle azabı başlamış oluyor. Tıpkı müminin ölümle birlikte ilahi nimet ve ihsanının başladığı gibi. Ve ondan sonrası maazallah. Mümin için kabirden sonrası daima iyiliğe doğru gider. Kafir için kabirden sonrası daima daha kötüye gider. Cenab-ı Allah kesinlikle müminle kafiri aynı mertebede, aynı düzeyde tutmamıştır, tutmayacaktır. O halde her bir halimiz ve halimizdeki her bir değişiklik o hale ve o değişikliğe uygun elimizden geldiği kadar eğer biliyorsak Sünnet-i seniyeden Kur'an-ı Kerim'den yapılması gereken zikirleri belleyip yapmamız lazım. Bilmiyorsak kendimizce o hale uygun Allahü Teala'ya zikret, Allahü Teala'yı zikretmeyi ihmal etmemeliyiz. Bu Allahü Teala'nın bizlere öğrettiği bir sünnettir. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam deveye bindiği zaman Şura suresinde midir? Allahu Aleyhi. Elhamdülillahillezî sekhara lena hâza ve mâ künnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbina lemun kalibun der ve gülümserdi. Aleyhissalâhu aleyhi ve aleyhi> aleyhi> Bu bineyi bize müshahhar kılan, emrimize veren. Öyle ya koca bir deva çöktürüyorsun gayet kolay bir şekilde, çıkıyorsun onun üzerine, kalk diyorsun, kalkıyor ve seni günlerce sırtında taşıyabiliyor. Ve oradan günümüzün nakil vasıtalarına ve daha başka öbür imkanlara varıncaya kalıyor. allah Teala bu eşyayı, bu kainatı, bu madenleri, bu zihni, bu aklı hepsini bizim emrimize vermiş, hizmetimize vermiş, kanunlarını öyle koymuş, Tabiata ve eşyaya ve bizden sadece kendisine itaat edip ibadet etmemizi istiyor. Böylelikle ona şükretmek, şükretmiş olacağız. Ondan sonra gemiye bindik, gemiye binerken okuyacağımız dua vardır. Mesela Nuh Aleyhisselam gemiye binince ayrıca ne demişti? Bismillahi ve mursa. Onun yürümesi de yeri gelince demir atıp demirlemesi de Allah'ın adıyladır. Ne kadar kapsamlı özlü bir dua. Dolayısıyla gemi hareket ettiği andan duracağı vakte kadar Allah'ın adını anmış oluyoruz. Ve böylelikle Allah'ın senin üzerindeki nimetini hatırlıyorsun. Dolayısıyla Allah'ın sana ne kadar değer verdiğini anlıyorsun. İnsanoğlu da Cenab-ı Allah gerçekten ikramda bulunmuş, ona çok üstünlük vermiştir. Ve lekad kerramne beni Adem diyor. Andolsun biz Adem oğullarını mükerrem kıldık. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَخْضِيلَ دِيهُ بِتِوَا اَتِكِبِ Ve biz onları yarattıklarımızın bir çoğundan üstün mü üstün kıldık. Peki insanoğlu bu üstün kılınmışlığının farkında mı veya ne kadar farkında? İşte mesele burada. Bu farkındalığımızı veya farklılığımızın sürekli olarak farkında olmalıyız. Ve bundan dolayı Allah'a kulluğumuzda elimizden geldiği kadar kusur bırakmamaya çalışmalıyız. Buna dikkat edelim. Ondan sonra burada devam ediyor dua. Ve kul... Rabbi enzilni menzelen mübareke ve enta hayrul menzilîn. Vedekî Rabbim beni bereketli kıldın, mübarek kıldın bir yere indir. Sen indirenlerin, konaklandıranların en hayırlısısın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çarşı pazara girerken Çarşı pazarda, pazara girdiğiniz zaman orada şeytanlar cirit atar diyor. Dolayısıyla Rabbim beni bu mekanın şerrinden koru hayırlarıyla beni buluştur bir araya getir diyor. Niçin? Orada insanlar dünyada mahtarlığıyla kolay yalan söyleyebilirler, başkalarını kolay aldatabilirler, kolay kızabilirler vesaire vesaire. Şeytanlar orada gerçekten dört keziyor. <gülüyor> Bakın o zamanın basit çarşılarından bahsediyor Peygamber aleyhissalatü Günümüzün efendime söyleyen borsaları, bilgisayar üzerindeki parasal oyunlar bilmemeler vesairelerden daha bahsedilmiyor. Bu aynı zamanda neyi gösteriyor? Bu işlerde Müslüman uyanık olacak, dikkatli olacak, yanlış iş yapmamaya haram bir iş yapmamaya, haksızca bir iş yapmamaya çok dikkat edecek, çok özen gösterecek. Ne zalimlik edecek, ne zulme uğrayacak. Onun için he, bir de şuna işaret etmek istiyordum. Peygamber aleyhissalatü vesselam ve kuran adeta hayatın her bir lahzası için bir zikir ve bir dua öneriyor bizlere veya tavsiye ediyor. Onun için elimizden geldiği kadar her bir durumda nasıl bir dua edildiğini sünnet-i seniyeden Kur'an-ı Kerim'den öğrenmeye çalışır. Çünkü Kur'an ve zikir bizleri çok şuurlu bir şekilde kalbimizi uyanık tutarak ifade yerindeyse Allah'la irtibatlı kılarsın. İrtibatını Allah ile sürdüren bir insan devamlı Allahü Teala'nın himayesindedir. allah Teala'nın koruması altındadır. Allah onu yanlışlardan korur, başkalarının yanlışına karşı da onu muhafaza eder. Çünkü sen Allah'la o zikirle, o fikirle, Allah'la irtibatlı olduğun sürece Allahü Teala seni zayi etmez. Buna dikkat etmek lazım. Allah'la daha çok beraber olmanın yolu ne? Hem kendin hem Allah'la beraber olanlarla beraberlik. Ve kunu sadıkın diyor Cenab-ı Allah. Sadıklarla, sadakatlilerle beraberlik. Sözü sadık, davranışı sadık. Sadıkin odur. Çok hoşuma giden, Türkçede de karşılığı farklı şekillerde olan bir Arap darbı meseli vardır. Sadakatin ve doğruluğun ehemmiyetini anlatıyor. Sadıkuke diyor, men sadakake. La men sadakake. Yani, senin gerçek dostun, sana daima, sana karşı daima doğru olandır. Seni doğrulayan değildir. Armut gibi ne söylersen, yağcılık olsun veya bilsin bilmesin, kafa sallayan, eğrine de doğruna da evet evet evet evet diyen değildir. Diyor. Senin gerçek dostun sana doğruyu söyleyendir. Sadıklarla beraber olmak o demek. Nefsinin hevasına göre, nefsinizin hevasına göre söyleyenlerin yanına giderseniz onlar sizin iyi dostlarınız, arkadaşlarınız değildir. Onlar sizi Allah doğusun tekliflere doğru çekebilirler. Siz size hoşunuza gitmeyecek dahi olsa doğruyu söyleyen insanlar buyur. Bulduğunuz bu gibi insanları da yanınızdan ayırmayınız elinden geldiği kadar. Dediklerinin dışına çıkmayınız. Çünkü senden menfaat beklemiyor. Bazen doğruyu söylemek icabında kendi zararına dahi olabiliyor ve yine doğruyu söylüyorsa bu insandan daha değerlisi var mı? İcabında seni o da çok seviyor. Senin ona karşı hafif soğuman onu üzer ama buna rağmen senin iyiliğini istediği için senin hoşuna gitmeyeceğini bilse bile sana yine doğruyu söylüyor. Bu insan kıymetlidir. Çünkü bu insan gerçekten sizin iyiliğinizi istiyor. Ona sahip çıkın. Böyle arkadaşlar bulabilirseniz, eskiden bu gibi insanları bulmak Kibriti ahmerden daha zordur derler. Nasıl sakırmızı kibrit bende bilmiyorum. Yani anlatılıyor, efsanevi bir şeydir. Bulunmaz, anka kuşu gibi bir şey. Yani bulunmaz artık bu gibi dostlar. Doğruyu söylemek için evvela doğruyu bilmek lazım. Doğruyu bilecek bir irfana, bir ilme, bir şeye sahip olması lazım. Doğruya kendisinin inanması lazım. Ondan sonra da neye mal olursa olsun sana doğruyu söylemekten uzak durmaması lazım. Çünkü senin iyiliğini istiyor. O senin arkadaşlığınla bir şeyler elde etmek istemiyor. Senin iyi olmanı istiyor. İyi olmanı istiyor. Ona dikkat etmek lazım. İşte duadan şey etmiştik dua ve zikir Kur'an ve sünnetten olabildiği kadar öğrenelim ve her bir konum ile ilgili çünkü Peygamber ve Sellem yatağında döndüğü zaman farkında oluyorsa Allah-u Teala'yı zikrederdi. Bunun ötesi olmaz ki. Allah'la beraber olmak öyle bir şeydir. O esnada bile Allah'ı hatırlıyorsun. O yarı uykulu halinde bile Allah'ı hatırlıyorsun. Allah'la beraberliğe alışan için de en büyük sıkıntı ve musibet, en zor zamanlar, kalbine gaflet geldiği zamanlar olur. Allah'tan gafil, Allah'ı anmaktan, Allah'ı zikretmekten gafil kaldığı zaman, onun için en zor ve en sıkıntılı haller olur. O, o sıkıntıları gidermek için, kalbine verdiği kasveti gidermek için daha çok uğraşmak ihtiyacını hisseder. Ta ki onu telafi etsin, telafi etsin. Evet fi zalika la ayat ve in Şu bu anlatılanlarda bu kıssalarda bu peygamber kıssalarında pek çok ayetler vardır deliller belgeler vardır ve in kunna işte işin sırrı burada Gerçekten biz imtihan edicileriz intihan ediyoruz sunuyoruz. Evet, sınanıyoruz. Her bir halimiz bir sınav. Ve her bir halimiz ahirette şöyle veya böyle karşımıza çıkacaktır. Fe men ya'mal misqale zarratin hayran yara ve men ya'mal misqale zarratin şerran Bitti. Zerre kadar kim hayır işlerse, mitkal hatta, zerre kadar, zerre ağırlığınca, kim bir hayır işlerse onu görecektir. Zerre kadar kim şer işlerse onu görecektir. Onu görecektir. Ama Cenab-ı Allah hayra, bire karşı en az on mükafat veriyor. Şerre, misline kadarsa o kadar. Onun için peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor biliyor musunuz? Aleyhissalatü biliyorsunuz elbette hatırlatalım. Tek tek kazandığı günahları onar onar kazandığı sevaplarından daha çok olana yazıklar olsun. Yani sevapları bire onla kazanıyorsun, günahları bire birle kazanıyorsun... O kadar az sevap yapacaksın ki yaptığın birer birer günahlar senin sevaplarından ağır basacak. Gerçekten böyle bir kimseye yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Böyle bir matematik yok. Birer birer kazanacaksın öbür taraftan onar onar kazanacaksın. Bir bir kazandıkların on onu kazandıklarından fazla gelecek. O olmamalı diyor aleyhisselatü vesselam. Yani dikkat edelim. İşte imtihan, işin esası bu. Aman imtihanı sağlam geçmeye çalışalım. Nuh Aleyhisselam biliyorsunuz, Allahü Teala'nın yeryüzü insanlarına gönderdiği ilk rasuldur. İlk rasuldur. Onunla Adem Aleyhisselam arasında ki sure, Allahu Alem. Devratta şurada burada bin sene bin sene diye takdimleri. Kim bilir bunları? Yani bu işi tespit edebilmek için elimizde bir veri yok. Peygamber Hazreti Selam'dan gelmiş bir haber yok. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir bilgi yok. Dolayısıyla yok şu kadar yıl geçmiştir şu kadar. Allahü Teala'nın bilmediği başka bizim bilme imkanı olan bu gibi gerçekleri bilme imkanı olan yolların hiçbirisinden tespit edemediğimiz bir şeyi tespit etmeye kalkışmamız veyahut da söylemeye kalkışmamız çok iyi bir iş değil. Daha doğrusu ilmi bir yaklaşım değil. Sadece ee, Kehf suresindeki Cenab-ı Allah'ın tabiriyle ne olur? رَجْمَنْ بِالْغَيْبِ Gaybe taş atmak. Gayb, karanlığa taş atmaktan daha e, şey bir tabir. Daha mübalağa ifade eden bir tabir. Yani karanlığa taş atıyorsun olur ya karanlıkta bir şeyler isabet edebilir. Fakat kayıpta bir şey isabet etme şansı yok. Nereye gideceğini de bilemiyorsun. Taşın sesini de bir kuyuya taş atarsın. Dibe vardığı zaman dın diye bize çıkartır. Allah'ın dibe vardığını. Gayba taş atmak öyle bir şey değildir. Hiçbir şeyini göremiyorsun, anlayamıyorsun. Onun için böyle bir şey elimizde delil olmadıkça Kur'an'dan, sünnetten veya ilim yollarından herhangi birisinden bileceğimiz bir şey olmadığı sürece bilinmeyen şeyler üzerinde bir şey söylemenin bir anlamı yok. ثُمَّ أَنْشَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ Sonra, onlardan sonra bir başka nesil var ettik. فَأَرْسَلْنَا ف۪يهِمْ رَسُولًا Ve onlar arasında bir rasul gönderdik. Minhum Kendilerinden Bu çok önemli. Çok önemli. Davette çok önemlidir. Dolayısıyla davet yapacağınız kavmin huyunu suyunu bilmeniz <gülüyor> lazım. Kişilerin, cemaatlerin, toplulukların, kültürlerini, ahlaklarını, adetlerini, dillerini onları ne kadar yakından tanıyorsanız onlarla samimi bir şekilde bir davet diyaloğu içerisine girme imkanınız daha yüksek olur. Daha yüksek olacaktır. Bu böyledir. Ve davet ve tebliğın birinci şartı, daha doğrusu başkalarına ulaşmasının, doğru ulaşmasının birinci şartı, yaptığınız daveti, mesajı kendiniz birebir yaşamanızdır. Davetin birinci ve en etkileyici silahı budur. Siz doğru iseniz, Başkalarına yalan söylemeyin diye bilirsiniz. Veya demeniz etkili olur. Hiç. Bir dakikada kaç tane yalan söylediği belli olmayan bir insanın doğruluk nasihatının kıymeti yok ki. Kendisi adam akıllı namaz kılmayan bir insanın başkalarına namaz kılma demesinin ne kadar etkisi olacak. Böyle şey olmaz. Onun için... Ne demiş bizim halk güzel bir atasözü. Değil mi? Namazda gözü olanın kulağı ezamda olur. Canım şey değil. Aman ezan okundu mu Bir vakit geldi mi ona göre hazırlığını yapar. Namaz vakti girdikten sonra aman bir an önce şu vazifemi yapayım. Sorumluluğumu yerine getireyim. Vakit geçmesin şu bu vesaire. Dolayısıyla önce bu insanlar, rasuller onlardan. Biz onlardan... Kendileri arasında bir rasul gönderdik. Yani o rasul aralarında olacak. Uzaktan kumandayla olmayacak. Aralarında yaşayacak. Onu görecekler. Onlardan olacak. Onun yaşantısını görecekler. Yaşantısı ile mesajı daveti arasında bir mesafe olmadığını görecekler. Bu adam sözünün eridir diyecekler. Bizi neye çağırıyorsa çağırmadan önce o yapıyor diyecek. Halka verirken talkını kendi yutmuyor salkımı diyecekler. Çok önemlidir. Çok önemlidir. Buna dikkat edelim. Ne diyordu peki? Tıpkı Nuh Aleyhisselam'ın dediğinin aynısı. Eni'budullah mâ lekum min ilahin gayruh efelâ tettequn. Kelimesi kelimesine aynı. Allah'a ibadet edin sizin ondan başka ilahınız yoktur. Siz Allah'tan korkmayacak mısınız? Takva sınırlarına, hudutlarına gelmeyecek misiniz? Aynı şekilde ve الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kavmi arasından kafir olanlardan ileri gelenler. Melek وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرًا ve teki kavuşmayı yalanlayanlar. Ve etrafnâhum fil hayâti dünya Ve bu dünya hayatında da kendilerine rahat, lüks, derbdebe imkan verdiğimiz kimseler ne dediler? Mâ hâzâ illâ beşerun mithlukun. Bu ancak sizin gibi bir beşer Dediğim gibi, doğru ile batılı karıştırıyorlar bunlar. يَاكُلُوا مِمَّا تَاكُلُونَ ve وَاَيْشْرَبُوا مِمَّا تَشْرَبُونَ Sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. E ne yapsın? Taş mıyız Başka bir şey mi yiyecek? Olmaz. Elbette sizin yediğinizden yiyecek. Farkı var, o helala harama riayet ederek yer. Siz, sizin için öyle bir şey olmayabiliyor. İçtiğinizden de içiyor. Ondan sonra Eğer sizin gibi bir beşere itaat ederseniz andolsun siz hüsrandasınız. Peki siz beşere itaat etmediniz kime itaat ediyordunuz? İtaat etmeyin dediğiniz kime itaat ediyorlar? Size itaat ediyorlar. Siz bu itaati yapmayın dediğiniz zaman onları kime itaate davet ediyorsunuz? Kendinize itaate davet ediyorsunuz. Siz onlar gibi değil misiniz? Bakın, genişki sarmalı. Çelişki sarmalı. Günümüzde de öyle. Eee on asır önce inmiş çol kanunlu mu itaat edeceğiz? E kime itaate edeceksin? Kime itaat edeceksin? Ömründe bir defa olsun yalan söylememiş. Emanete hainlik etmemiş. Kimseye en ufak bir haksızlık yapmamış. Daha Müslüman olmadan önce bu kadar yüce bir ahlak sahip olan bir insan. Bazı şeyler vardır ki zaman bunları değiştirmez. Doğruluk sadakat, güvenilirlik bunların güzellikleri buna karşılık yalanın dolanın, hainliğin kötü olması. Dün de bunlar iyi olanları iyiydi, kötü olanları kötü. Bugün de böyle. Öyle şartlar değişti, çağlar değişti. Değişmeyen hakikatler farklıdır. Değişkenler farklıdır. Çağ değişti doğru. İnsan değişti mi? Yok. Yine bu insan yiyordu, içiyordu, o insan da yiyordu, içiyordu. Bu insan da evleniyor, o insan da evleniyordu. Bu insan da seyahat ediyor, o insan da seyahat ediyordu. Ama ne değişti? Giydiğimiz elbisenin şekli tarzı değişti. Kullandığımız nakil vasıtasının şekli tarzı değişti. Fakat alışveriş yaptık. Üretim yaptık. Ürettiklerimiz değişti. Ama üretim değişmez alışveriş değişmez. Bunlar hayatın değişen değişmeyenleri var. Şeriat zaten değişmeyenler ile ilgili hüküm koyar. Alışveriş bir vaka vakadır. Onun içinde koymuştur: "Velate'kulû emvâlen beynekum bil bâtıli" kesini koymuştur. Bu 14 asır önce de tartışılmaz bir hakikatti. Bugün de tartışılmaz bir hakikattir. Yarın da tartışılmaz bir hakikat olarak kalacaktır. Aranızda mallarınızı batıl yollarla yemeyin. Nedir bu batıl yollar? Faizdir, gaspdır, hırsızlıktır vesaire vesaire, rüşvettir, dolandırıcılıktır. Bunlar dün 14 asır önce iyiydi, bugün mü kötü oldu? Veya 14 asır önce kötüydü, bugün iyi mi diyeceğiz? 14 asır önce iyi olan neyse bugün de iyidir. Yarın da iyi olacaktır. Kıyamete kadar da böyle kalacaktır. Ne değişmiş? Efendim önceleri mağarada yaşıyor olabilirdik. Fakat şu anda bu gibi yerlerde yaşıyoruz. Peki değişmeyen ne? Barınma ihtiyacı değişmemiş. Onun için insanlar yok 14 asır önce. Değişen bir şey yok hakikatte. Şu manada. Değişen sadece insanın ihtiyaçlarını karşılama tarzı. Bunlar ile alakalı da asıl mesele değişmeyenlerle alakalı hükümler bu değişkenler için de geçerli olur benzerliklerine ve şartlarına göre. Dolayısıyla sizin gibi bir beşere itaat ederseniz siz hüsrana uğrayacaksınız. Nereden çıkartıyorsunuz? Dediğim gibi daha önce az önce söylediğimiz gibi elbette Cenab-ı Allah bizim gibi bir beşeri peygamber olarak gönder. Başkasının bize örnekliği, mevzubahis olamaz. Kimi Biz insanı örnek almasak kim alacağız? Ya ya melekler var, ya cinler var, ya hayvanlar var. Hiçbirisi bizim gibi değil ki örnek olsunlar. Onun için bu işin mantığı, onların mantığı mantık değil. Devam ettiriyorlar. E yaidukum ennekum, izâ mittum. وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِذَامًا اَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ Bu adam size eğer siz ölecek olup da toprak olursanız toprak ve kemikler haline gelirseniz mutlaka çıkartılacaksınız diye sizi tehdit ediyor. Böyle mi? Yok öyle bir şey demek istiyorlar. Zaten arkası öyle geliyor. Heyhâta heyhâta limâ tu'adû ...size yapılan bu tehdit uzaktan da uzak böyle bir şey olmayacak ölüp şey olmayacak. Devam ediyorlar. İn hiya illa hayatun ad dünya namutu ve nahiya ve ma nahnu bimamuhtin. Varsa yoksa o bizim dünya hayatımızdan ibarettir. Ölüyoruz diriliyoruz. Yani yaşayanlarımız yaşlananlarımız ölüm zamanı gelenlerimiz ölüyor. Çoluk çocuğumuz da yaşıyor. Doğuyor, büyüyor, gidiyor. Bizi sadece zaman denilen şey öğütüyor. Zaman denilen değirmen öğütüyor. Ve ma mehlubi ve bozîn. Biz diriltilecek değiliz. Yasin suresinin sonunu hatırlatalım. Hatırlamaları lazımdı. Cenab-ı Allah o surede, surenin sonunda çarpıcı bir örnek veriyor. Örnek, ölümden sonra diriliş olmayacağına dair örnek getiren rivayete göre Velid bin Mughire çürümüş bir kemiği alıp geliyor Peygamber Ezzatü Selam huzuruna, bu mu dirilecek diyor. Cenab-ı Allah ne söylüyor? Bakın, mesele gayet basit. Ve darabelenâ <gülüyor> meselen ve nesiyâ bu. Kendi hilkatini nasıl yaratıldığını unutarak bize getirdi bir misal verdi. Sen önce varoluşunu izah et. Ondan sonra çürümüş kemiğin dirilişi üzerinde kafa Bunu yalanlamaya kalkış. Vahyi Allah'ın halikiyetini devre dışı bırakacaksın ve varlığı izah edeceksin. Mümkün değil ki bu. Onun için Cenab-ı Allah çok çarpıcı, etkileyici bir surette. Ve darabelenâ meselen ve ve kâle men yuhyil izâme ve hiyeramîn kul yuhyîhellezî enşââhe evvela marrâh ve hüve bi kulli farkı alîm. De ki o kemikleri ilk defa kim inşa etti? Kim var etti? Öyle Annenin yumurtacı, değil mi? Erkeğin meni canlı varlığından bir insan vücuda geliyor. Kabiliyetleriyle, özellikleriyle, işitmesiyle, görmesiyle, efendim, boyuyla, posuyla, bütün özellikleriyle o küçücük zerreciklerde mevcut ve adım adım gelişiyor kamil bir insan olarak dünyaya geliyor. Dünyada varlığını devam ettirmek için her türlü şartı hazır buluyor. Vesaire bildiğiniz şeyler. Bunu izah edemeyen bir insan, bir varlık biz bunu izah edemezken Allah'ın halikiyetini devre dışı bıraktığımız takdirde nasıl olur kemiklerin? Zaten yokluktan allah Teala var ediyor bizi. Yokken var olmadık mı? O halde varken kendimize göre yokluk dediğimiz bir aşamadır aslında. Ondan sonra mı var edilmeyecektir? Dolayısıyla böyle bir ıı, gerekçe olamaz diyor. Devam ediyorlar. İn huwa illa iftara ala alallahi kezima ve ma nahnu bimu'minîn O olsa olsa Allah'a Yalan uyduran, iftira eden bir adamdır. Biz ona iman edenler değiliz. Ona iman etmiyoruz. Aslında mesele bu. Burada doğru söylüyor. Kardeşim biz iman etmiyoruz. Yalan? Haşa. O doğru söylüyor ama siz iman etmiyorsunuz. Etmiyorsanız etmeyin. Hadi. Siz bilirsiniz. Değil, bileceğiniz bir şey. Onun için peygamber "Ale Rabb'im bir bima kezzebun. Bu ayet kerimelerime meallerini verip bugün dersimizi bitirelim. İnşallah haftaya bunlar üzerinde biraz daha dururuz." Dedi ki o peygamber. Burada enteresandır. Peygamberin kim olduğu belirtilmemiş. Kıssalardan çok ilginç bir bölüm. Çok ilginç. Onun üzerinde dururuz inşallah. Rabbim onlar beni yalanladıkları için yalanlamış olmaları sebebi sen de bana yardım et. Ama mesaj Nuh Aleyhisselam'ın mesajına çok benziyor. قَالَ عَمَّا قَل۪يلٍ لَيُصْمِحُنَّ نَادِم۪ينَ Cenab-ı Allah buyurdu ki fazla bir zaman sonra değil kısa bir süre sonra onlar yaptıklarına pişman olacaklar. فَأَخَذَتْهُمُ السَّيْحَةُ بِالْحَقِّ Allahu Ekber Bu kayıt çok çok önemli. Derken derken Hak ve adil bir şekilde hak ettikleri için o çığlık onları gelip yakaladı. فَجَعَلْنَاهُمْ <gülüyor> غُفَاءَ Böylelikle biz onları çör çöpe dönüştürdük. Allah-u Ekber. فَبُعْدَنْ لِلْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَ Zalimler topluluğa topluluğuna uzak olsunlar. Allah'ın rahmetinden uzak olsunlar denildi diye buyuruyor. Konumuzdaki ders inşallah buradan devam ederiz. Subhan rabbike yasifun.